Telefonunuz var hocam. Alo. İyi günler. Hayırlı günler efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bir sorum olacaktı hocam ama. Buyurun. Şimdi kızım kendi isteyerek kapandı hı hı. şu an üniversiteye gidiyor. Şimdi de açılmak istiyor. Biz zaten kendisine söyledik hani kapama daha sana belki erken hani bir belirli bir süreden sonra iyice karar ver. Yani bu çocuk oyuncağı değil diye. Ama ısrarla kapanmak istedi ve biz söyledik hani başta iken belirttik işte kafanısan bak bir daha açılmak yok hani. Bazı şeyleri söyledik, konuştuk ama ona rağmen açılmak istiyor ve ben bu duruma çok üzülüyorum ve ben burada vebal altında mıyım? Ya kendim öyle hissediyorum Neyse, daha doğrusu. Hanımefendi o açılmak istenen kim? Kızınız Kızım. mı? Kızım evet, evet. Kızınız. Evet. Hı -hı. evet. Tamam. Teşekkür evet. ediyoruz. Hayırlı günler diyoruz. Şimdi bak, ergenlik çağına gelen her Müslüman hanımın kendisini nikah düşen bir erkeğin yanında eli yüzü ve ayakları karşı bütün bedenleri kapatması Allah'ın emridir. Esadu billahi. Ve li yadırna bi humrihine ala cüyübihine Başörtülerini efendim omuzlarının üzerine gelecek şekilde e, alsınlar e, diyor Cenab-ı Hak Velâ la yübdiine <gülüyor> hünne zinetlerini yani zinat mahallerini de açmasınlar. Dolayısıyla e, prensipte bu hanımefendi kızını gönlüyle dek e, onu işleyerek anlatarak e, örtülmesini sağlamalıydı. E, kızımız kendiliğine örtülmüş sonra da açmak istiyorsa zaten zorla döverek baskı yaparak onu başı e, örtülü tutamazsınız e, bu hanımefendinin Elif hanımefendinin de bir vebali olmaz o görevini yapmış zaten ergenlik çağına geldikten sonra dedim ki benim oğlum var kızım var ben onlara dini Diyanet'i öğrettim helal haramı öğrettim ibadeti ahlakı öğrettim Efendim işte 18 yaşına gelince Şiraze'den çıktılar Delim ki namaz kılmamaya başladılar. Evet. Günah işlemeye başladılar. Hani siz öğüt versiniz, tavsiye seversiniz ama artık burada onu yönlendirme, baskı yapma gibi, tedip etme gibi bir hakkınız yok artık. Yani o ergenlik çağına gelinceye kadar ki zaman diliminde tedip etme hakkınız vardı sözünüzü. Yani Zaten çocuk kızarsınız, edersiniz sözünüz tutar. Dolayısıyla bu Elif Hanım Efendi'nin kızı açılacaksa açılır yani yapacağım bir şey yok yani. Hı -hı. Ve bu hanımefendi günahkar olmaz. Evet. Yani kızı günahkar zaten olur. Zaten kendisi tabii. günahkar olur. Vela teziru ve Evet. Yani her günahkar işlediği günahının vebalini kendisi e, çekecektir. Evet. Hanımefendinin sözleri arasında bir kelime dikkatimi çekti. E, yani kızı kapanacağına, tesettüre e, riayet edeceğine karar verdiği zaman e, yani şimdi erken biraz daha karar ver demesi doğru mu hocam? Doğru kelimesi. Ben onu söyledim işte. Ona binaen yani ergenlik çağına ruh yaptım. Kadınlar, kızlar adet görmeye başlayınca mükellef oluyorlar. Ergenlik çağına geliyorlar. Dinin emir ve yasakları helal ve haramları hükümleriyle sorumlu oluyorlar. Dolayısıyla bu işin erkeni yok. Yani Peygamber Efendimiz namazın ee, ne zaman kılınmasını istiyor? Çocuk 7 yaşına gelince değil mi? Muru evladikumu salati ve humu Aslında buradaki muru yani çocuklarınıza 7, şey, 7 yaşına geldikleriniz na, namaz kılmayı emredin diyor hadis-i şerifte. Başka evet. bir hadis-i şerifte Yani çocuklarınız 7 yaşına geldiğinde namaz kılmayı öğretin diyor. Yani siz e, temiz çağıyla 7 yaşlı temiz çağı ergenlik çağı arasında işte bu da 9-10 yaş civarıdır. Yani 2-3 senelik bir hazırlık dönemi var. Yani orada namaz kılmayı öğrenecek işte yavaş yavaş başını örtecek, ara sıra açsa bile ondan sonra oruç tutmaya başlayacak. Böylelikle yani tam mükellef olduğu çağa geldiğinde dinin kurallarını öğrenmiş, alışmış, uygulamasını yapmış, artık Allah'a tam itaat edebilecek bir formda, konumda olması gerekiyor. Bu hazırlık evet. dönemi. Dolayısıyla Erken diye bir şey yok. Kızım acele yine işte 18 yaşına bir gir. Hele 20 yaşına bir gir. Üniversiteden mezun ol. Sonra örtersin. Ondan sonra sonra da kolay kolay örtemez. Evet. Yani biraz da aklın başına gelsin. İşte bir o aklın başına gelmesi ergenlik çağdır. Evet. 9-10 yaş. Evet. <gülüyor>